hatasız düşünme salatı salatı yapmamanız gereken 52 düşünce hatası Rawls Dobelli belli 212 697 birek 31 e 30 fax 212 697 bir 71 70, 70. ön söz her şey 2004 yılının bir sonbahar akşamında başladı. Yayımcı Hubert Burda'nın davetiyle, entelektüellerle teklifsiz bir düşünce alışverişi derler ya, öyle bir toplantıya katılmak üzere Münih'e gittim. Daha önce kendimi hiç entelektüel olarak algılamamıştım, üniversitede işletme okudum ve işletmeci oldum. Ama yayınlanmış iki romanım vardı ve anlaşılan bu kadarı da kafiydi. Masada Nassim Nicholas Talep oturuyordu. Talep o zamanlar tuhaf bir Wall Street borsa simsarıydı ve felsefeye meraklıydı. Ona, İngiliz ve İskoç aydınlanma dönemi, özellikle David Hume uzmanı olarak tanıştırıldım. Belli ki beni biriyle karıştırmışlardı. Bir şey demedim, çekingence masadakilere gülümsedim ve bu arada yaşanan suskunluğumda muazzam felsefi bilgimin bir kanıtı gibi görünmesini sağladım. Talep hemen yanına boş bir sandalye çekti ve eliyle sandalyenin oturağına hafifçe vurarak beni yanına davet etti. Şansıma, konuşma birkaç cümle sonra humeden bol. Sitrite döndü ki o konuda en azından konuşmaya iştirak edebiliyordum. Kendimizi de esirgemeden, CEO'ların yaptıkları sistematik hatalardan konuşarak eğlendik. Muhtemel olmayan olayların sonradan dönüp bakıldığında çok daha muhtemel göründüğü gerçeğinden bahsettik. Yatırımcıların satın aldıklarının altındaki fiyatlarda hisse senetlerinden ayrılamadıklarına güldük. Akabinde talep bana yazılarını yolladı, ben onlara yorum yaptım, zaman zaman eleştirdim ve bu yazılardan dünya çapında çok satan kitaplardan biri olandı Black Swan, Siyah ortaya çıktı. Bu kitap talebi dünya çapında. Entelektüel yıldızlar ligine soktu. Giderek artan bir entelektüel açlıkla, buluşsal yöntemler ve önyargılar, heuristics and Bias, hakkındaki literatürü bir çırpıda okudum. Buna paralel olarak Amerika'nın doğu kıyısı entelijansiyası olarak adlandırılabilecek birçok insanla fikir alışverişim güçlendi. Yazar ve işletmeci olarak yaptığım işlerin yanı sıra yıllar sonra adeta sosyal ve bilişsel psikoloji öğrenimi görmüş oldum. Burada kullandığım manada düşünce hataları, rasyonellikten, uygun, mantıklı, akılcı düşünce ve davranıştan sistematik sapmalardır. Sistematik kelimesi önemli, çünkü sıklıkla aynı yöne doğru yanılırız. Örneğin, bilgimizi gözümüzde büyütmemiz onu küçümsememizden çok daha sık yaşanan bir durumdur. Ya da bir şeyi kaybetme tehlikesi söz konusu olduğunda, bu bizi bir şey kazanmak söz konusu olduğu duruma kıyasla çok daha çabuk harekete geçirir. Matematikçiler buna düşünce hatalarımızın asimetrik dağılımı derdi. Ne mutlu ki öyle, çünkü asimetri bu hataları bazen öngörülebilir kılıyor. Yazar ve işletmeci olarak çalıştığım süre içinde biriken varlığımı, Düşüncesizce riske edip kaybetmemek için notlar ve kişisel anekdotlar da ekleyerek sistematik düşünce hatalarının bir listesini çıkarmaya başladım. Bunları günün birinde yayınlamak gibi bir amacım yoktu. Bunu sadece kendim için yapıyordum. Çok geçmeden bu listenin yalnızca para yatırımlarında değil, iş ve özel hayatımda da işe yaradığını fark ettim. Düşünce hatalarını bilmek beni daha sakin ve ihtiyatlı kılıyordu. Düşünce hatalarımı çok geç olmadan görüyor ve onlar büyük zarara sebep olmadan tehlikenin önüne geçebiliyordum. Ve hayatımda ilk kez, başka insanlar mantıksız davrandığında anlayabiliyor ve hazırlıklı. Karşılık verebiliyordum, hatta belki bir avantaja da sahip oluyordum. Ama her şeyden önce mantıksızlık canavarı bertaraf ediliyordu, onu kovmak için elimde kategoriler kavramlar ve açıklamalar vardı. Şimşekler ve gök gürlemeleri Benjamin Franklin'den beri daha ender yaşanmıyor. Daha zayıf ya da daha cılız sesli de değiller. Ama artık daha az korkutucular, işte aynı şey o zamandan beri benim için kendi mantıksızlığımla ilgili geçerli. Bundan bahsettiğim dostlarım çok geçmeden küçük ders kitabıma ilgi göstermeye başladı. O ilgiden, Alman gazetesi Frankfurter Allgemeinen Zeitung ve İsviçre gazetesi Sontaksız Eğitim'de haftalık köşe yazıları, ağırlıklı olarak doktorların, yatırımcıların, denetim kurullarının ve CEO'ların önünde yapılan sayısız konferans ve nihayetinde bu kitap doğdu. Buyurunuz. Şimdi elinizde tutuyorsunuz, bu sizin için bir şans değil. Ama en azından kendi kendinize sebep olabileceğiniz çok büyük şanssızlıklara karşı bir sigorta.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 Onların her birinin arkasında da kitaplarını basacak bir yayın evi bulamamış 100 yazar daha vardır. Bunların her birinin arkasında ise başlayıp da bitiremedikleri kitaplarını çekmecede saklayan 100 kişi daha bulunur. Ama biz sadece başarılı olanları duyarız ve yazarlıkla başarıya ulaşmanın ne kadar küçük bir olasılık olduğunu göremeyiz.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 Rus Çari Çeyki Katerina'nın yaklaşık 40 sevgilisi vardı, bunlardan 20'si ismen bilinmektedir. Batik Maliyet Yanlışı Zararın neresinden dönülse kardır. Film berbattı Birinci saati ardımızda bıraktığımızda karımın kulağına fısıldadım, hadi eve gidelim.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 Zıklık etkisi sık düştüğümüz bir düşünce hatasıdır. Yeni arabanız için deri koltuklar sipariş edersiniz, çünkü arabanın. 60 bin euroluk fiyatıyla karşılaştırılınca 3 bin euro devede kulaktır. Donanım seçeneklerinden para kazanan bütün sektörler bu yanıltmayı oyuna sokarlar. Ama zıklık etkisi başka yerlerde de devreye girer. Araştırmalar, insanların bir gıda maddesinden 10 Euro tasarruf etmek için yay olarak 10 dakikalık yol yapmayı göze aldığını gösteriyor. Ama bir takım elbise 989 Euro yerine şehrin öbür ucunda 979 A satılsaydı, kimse bunun için yollara düşmeyi aklına getirmezdi. Mantıksız bir davranış, çünkü 10 dakika 10 dakikadır, 10 Euro da 10 Euro. Ucuzluk mağazaları zıtlık etkisi olmadan düşünülemezdi.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 Onları zorla çelişkisiz birer hikaye haline sokuyoruz. Sonuç ne? Birdenbire, örneğin Versay Antlaşması'nın için iki, Dünya Savaşı'na sebep olduğunu ya da eski Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı alan Greenspan'ın eli bol finans politikasının için Lehman Brothers'ın batmasına neden olduğunu anlıyoruz.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 Ve alıştırma yapmak için kendi biyografinizi bir kez de bağlantısız görmeye çalışın. Şaşıracaksınız. Geri görüş ön Neden bir günlük tutmalısınız? Büyük amcamın günlüklerini buldum. Şansını film sektöründe denemek için 1932 Delensburg'dan Paris'e göç etmişti. Ağustos 1940'ta Almanların Paris'i işgalinden bir ay sonra şöyle yazmış.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 söylemedi. Aksine bir uzmanlar topluluğunun geri görüş ön yargısının tuzağına bu derece düştüğü enderdir. Geri görüş ön yargısı en inatçı düşünce hatalarından biridir aslında. Onu ben bunun uzeten hep birinin olarak tanımlamak gayet yerinde olur. Geriye dönüp bakıldığında her şey mantıklı bir gereklilik doğrultusunda ilerliyormuş gibi görünür. Şansı yaver gittiği için başarıyı yakalamış bir CEO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 Klarn gun begun salad. New York, Manhattan'da yaya olarak kardın kariğe mekiste basar? için. Kentlanduza, insanlar ita kapakma. Kapkapamet mür'i icinde kasırladır, de mürin açısından çölle balance yaktur. William plays boat müri adn varyir. Baidok Alan es fazla kimi larin fazla Zeki yenler, es Hoyarak kontrol yanılsamasından faydalanır. Böylece şikayetler belirgin şekilde azalır. Merkez bankaları ve maliye bakanları tümden plasebo. Tuşlarından oluşan klavyeleri müzik aleti çalarmışçasına kullanır.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 Tema tezi. Saler, R. E. Some Empirical Evidence on Dynamic Inconsistency. Economic Letters 8, 1981, s. 201-207. Marsmallow test testi için BKZ, Shoda, Yuichi, Mitchell, Walter, Hike, Philip K, Predicting Adolescent Cognitive and Self-Regulatory Competences from pre Delay of Gratification, Identifying Diagnostic Conditions, Developmental Phase 26, 6, 1990, S, 978, 986. Ayrıca New Yorker'da yer alan mükemmel bir yazı için BKZ, Lehrer, Bona, Don't. The Secret of Self-Control.